Barış grupları tıkanan açılıp tartışmalarının ve sürecin barışçı ve demokratik gelişiminin önünü açmak için gelmektedir. Bu geliş aynı zamanda PKK'nin savaşta değil barışta ısrarcı olduğunun da göstergesidir. Biz inanıyoruz ki eğer devlet bir adım atarsa PKK 10 adım atacaktır.